Merhaba güzel ve ilginç bir haberle başlayalım. NASA teleskobu Kepler ilk kez dünyaya çok benzeyen yaşanabilir zonda suyu ve güneşi olan bir gezegen buldu. Gökbilimciler dünyaya çok benzeyen bir gezegen diyorlar. Yıldızının yörüngesindeki sıvı okyanuslar su bulunabileceğini gösteriyor. Uzayda araştırma yapan NASA teleskobu Kepler'in bulduğu ve adına Kepler 186f adı verilen gezegenin yaşadığımız dünyanın Atmosferine ve yüzeyine çok benzediği ve hatta su bulunduğu belirtiyor. Yeni gezegenin dünyanın kütlesinden 1.11 kat daha büyük, yarı çapının ise 1.1 katı olduğunu yani dünyaya yakın boyutlarda olduğu bulundu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ağaçlandırma şenliğine katılan vatandaşlar 12.000 adet ağaç fidanı dikti. Gölbaşı ilçesine bağlı İncek mahallesindeki Otlu arazisinde bir ağaç sizden, bir orman bizden sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar için Brezilya'nın geleneksel dövüş ve dans sanatı olan Capoeira gösterisi düzenlendi. Çeşitli halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte konuşan ot direktörü Profesör Doktor Ahmet Acar, doğaya ve insana karşı saygının demokratik modern toplumlarda yaşayan iyi vatandaşların paylaşması gereken temel değerler olduğunu söyledi. Acar, genç nesillere öncelikle bu değerlerin öğretilmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuyu topluma karşı sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Acar, doğanın tahrip edilmesiyle elde edilen zenginliğin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Üniversitelerin bu konuda duyarlı olması gerektiğini kaydeden Acar, doğaya ve insana saygının toplumda temel değer olarak benimselmesinin ve yeni nesillere aktarılmasının ülke geleceği için önemli olduğunu belirtti. Acar yol yapım çalışmaları için Otte ormanındaki 3000 ağacın kesildiğini işaret ederek gereksiz ve hoyratça kesilen 3000 ağaç yerine 300.000 ağaç dikmeye karar verdik. Bu ağaç dikimini de hemen Ekim ayında başlattık. İlk etapta 7000'den fazla ağaç diktik. 3 Kasım'da da Eymir Gölü'ndeki etkinlikte 7500 ağaç diktik. Bugün yapılan şenlikle de 12.000 ağaç dikeceğiz ve 18 Ekim'den bu yana diktiğimiz ağaç sayısı 62.000'e ulaşacak dedi. Muğla'nın geçen 30 Mart seçimleriyle büyükşehir olmasının ardından Bodrum yarımadasındaki belde belediyeler kapanarak mahalleye dönüştürüldü. Daha önce Bodrum merkez ve 10 belde belediyesi bulunan yarımada da seçimlerle birlikte artık tek belediye olarak yani Bodrum Belediyesi olarak hizmet vermeye başladı. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum'da mevzuata uygun olarak devam eden inşaatlar haricinde imara ilişkin diğer bütün faaliyetlerin geçici süre durdurulduğunu açıkladı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Mehmet Kocadon imar konusuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında seçimlerin ardından şu anda mahalle olan beldelerimizde teslim alma işlemini tamamladık ve hızlı bir şekilde Bodrum'u yaz sezonuna hazırlamaya başladık. İmar çalışmalarımızı da Hızlı bir şekilde devam ediyor. Bodrum Belediyesi olarak artık bulanık suda balık avlama gibi bir niyetimiz yok. Onun için suların durulması lazım. O nedenle de belediyedeki imar planlarımızı toplayıp düzgün bir hale getirebilmemiz için mevzuata uygun olarak ruhsat alınmış devam eden inşaatlar ve onların alacağı iskiyanların haricinde Diğer bütün faaliyetleri geçici bir süre için durdurduk, dedi. Başkan Kocadon'dan randevu talep ettiklerini ve görüşme yapacaklarını söyleyen Mimarlar Odası, Bodrum Temsilciliği Başkanı Hamdi Erdoğansa konuyla ilgili henüz bize yansıyan bir şey yok. Ondan bu karar yeni bir yapılanmaya gidildiği ve imar müdürlüğü oluşturacakları içindir. Zaten inşaat yasalı da başlayacak, dedi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 3 kilometre mesafedeki bir mandıradan dökülen atık suların Karamenderes nehrine ulaştığı iddiası köylülerin tepkisine neden oldu. Kaz dağlarından doğup Çanakkale boğazına dökülen Karamenderes nehrini kirleten atık suyun kötü koku ve kirliliğine neden olduğunu ve canlı yaşamın yok edildiğini ileri süren köylüler geçen Perşembe günü Bayramiç Kaymakamına şikayetçi oldu. Bayramiç Kaymakamı Kemal Kızılkaya'nın talimatı üzerine İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri nehirde inceleme yapıp sunumu neleri aldı. Nehirde yapılan incelemede kurbağa ve balık ölümleri olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından atık suların döküldüğü öne sürülen mandıra hakkında tutanak tutulup kirlilik fotoğraflarla tespit edildi. Bölgedeki diğer mandralarda atık sularını nehre boşaltmamaları konusunda uyarıldı. Konuyla ilgili Çanakkale, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bilgi verilip hazırlanan tutanak ve deliller gönderildi. Alınan sunumlarının ise incelenmesinin sürdüğü bildiriliyor. Saçaklı köyünde çobanlık yapan Metin Taş denen, Nehirdeki kirliliğin 15 gündür devam ettiğini belirterek şöyle demiş. Suyun rengi gittikçe açılmaya başladı. Son günlerdeki sağanak yağmur bile nehirdeki kirliliği önleyemedi. Nehirdeki suyu hayvanlarımıza içirip tarlalarımızı suluyorduk. Ancak kirlilik nedeniyle artık bırakın su içirmeyi hayvanlarımızı buraya yaklaştırmıyoruz bile. Yetkililerden bir an evvel bu konuya çözüm bulmalarını bekliyoruz dedi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.